Ben o dönemde yani 2002'de Azir hakkında diyorum ki cehalete özür görenler tüm bu gerçeklere rağmen dillerini Allah'ın kitabına uzatıp Allah'ın ayetlerini tahrif etmektedirler. Onlar Samiri'nin günümüzdeki temsilcileridir. Bunlar her ne getirirse getirsin. Asli müşrikleri tekfir etmedikleri için bunlar da onlar gibi müşriktir diyorum. Bu da 2007 yılında. Bundan sonra kendisi ne diyecek ben bilemiyorum. Bu açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben hiçbir zaman Müşriklerin cehaletini özür görenleri mazur görmedi. Niçin? Çünkü bu insanlar adalet sahibi kimseler değil. Yani bu arkadaşın söylediği her şey yalan. Biraz şahsiyet sahibi ise böyle zerre miktar kendisinde şahsiyet kırıntıları varsa. Çünkü amaç Hakk'a isabet etmek değil ki. Amaç çamur atmaktı. Hiç mi Allah'tan korkmanız? Ben bundan dolayı sizleri yani bu kesimi Allah'a havale ettim. Ben bu insanlara kıyamet gününde Allah'a şikayet edeceğim... Bu konuda iftira atanlara da tövbe nasip etsin. İnşallah onlar tövbe ederlerse ben onlara hakkımı helal etmiyorum. Ama onlar tövbe ederlerse, tövbelerini de apaçık bir şekilde beyan edip helallik dilerlerse ben hiç kimsenin benim yüzümden kendisine ateş dokunmasını istemiyorum. Kendilerine hakkımı helal edeceğimi de beyan ediyorum diyorum. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi arkadaşlar değişik bir konudan bahsedeceğim size. Uzun zamandan beri cevap vermem gereken aslında cevap vermem gerekiyordu ama cevap vermediğim bir mesele. Biraz geçmişe gideceğiz. Yıl 2002 biz şehadet isimli dergimizi çıkartıyoruz. Şu dergidir inşallah yayında gösterirsiniz. Siz yıl 2002-2003 Şehadet isimli dergimizi çıkartıyoruz. Dergimizin arkadaşlar kapak konusu, kapak konusu İslam hukuku açısından cehalet özrü meselesi. Kapak konusu neymiş? İslam hukuku açısından cehalet özrü. Ben burada cehalet özrünü bütün detaylarıyla inceliyorum. Fetret dönemini inceliyoruz. Diyoruz ki burada Fetret ikiye ayrılır. Bir Rasulün fetreti bir de Risaletin fetreti. Rasulün fetreti demek bir topluma Rasul gelmemiştir. Mesela biz e, bu anlamda mecazen Rasulün fetretini yaşamaktayız. Biz Rasulü görmedik. Ama ee, risalet ulaştı bize işte böyle toplumlara mesela nedir Nuh Aleyhisselam geldi Nuh Aleyhisselam'dan sonra hemen arkasından bir peygamber gelmedi Nuh Aleyhisselam'ın o peygamber gelmeyen topluluğuna Rasul fetret etmiştir Rasulün arası iki Rasulün arası kesilmiştir ama Risalet hakimdir bu zayıf bir halkadır Bunun üstünde daha sert daha kalın bir halka var o da nedir? Resul gelmediği gibi risalet de ulaşmamış yani öyle bir toplum düşünün ki herhangi bir resulün varlığına şahit olmamış içlerinden bizzat bir resul çıkmamış ve aynı zamanda o resulün risalete de ulaşmamış mesela şu an Afrika'da ormanların o işte balta girmez orman dedikleri yerlerde ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onlara gelmedi değil mi? bizzat görmediler işlerinden çıkmadı ne de Kuran ve Sünnet onlara ulaşmadı böyle bir topluluk düşünün ben bu dergide işte bunların cehaletinin dahi özür olmadığını her iki fetret ehlinin de Allah'a şirk koşarsa müşrik olarak isimlendirilebileceğini ispatlamaya çalışıyorum bu görüşü ispatlamaya çalışıyorum daha doğrusu selefin katındaki görüşün hangisi olduğunu yani biraz daha teknik bir mesele bugünkü işte o yatan cahil midir değil midir filan meselesi gibi böyle bir mesele değil. Tabii ben bu meseleyi izah ederken birden çok yerde diyorum ki bugün cehaleti özür görenler yani gündemdeki ifadesiyle azir. Azir ne demek? Cehaleti özür görüp cehaleti özür gördüğü için müşriklere Müslüman diyen kimse. Çünkü müşrin cehaleti ne yapıyor? Özür görüyor. Buna azir deniyor günümüzde. Bundan önce için ben duymadım yine bir malzeme vereyim çolukçaca bak ben duymadım azir kelimesini yani bu murat gezenler duymamış murat gezenlerin eksikliği diye bununla biraz e, çocuklar oynaşa dursun inşallah. Evet azir arkadaşlar ciharetin mazeret gören kimseye deniyor günümüzde e, tabi ben bu ıslahı şeyde görmüyorum yani kötü falan da görmüyorum. Ben o dönemde yani 2002'de Azir hakkında diyorum ki cehalete özür görenler tüm bu gerçeklere rağmen dillerini Allah'ın kitabına uzatıp Allah'ın ayetlerine tahrif etmektedirler. Bir başka yerde diyorum ki Yahudiler gibi kelimelerin yerlerini oynatmaktadırlar. Bir başka yerde diyorum ki ben onlar Samiri'nin günümüzdeki temsilcileridir. Onlar Samiri'nin günümüzdeki temsilcilerdir yani hani Musa aleyhisselam döneminde Samiri Bozağı'dan bir ilah yapıp bu Musa'nın ilahı dedi ya bak bu benim ilahım demedi Allah adıyla kandırdı bu Musa'nın ilahı günümüzdeki azirler de yani cehaleti özür görenler de diyorlar ki Allah subhanehu ve teala böyle söylüyor cehaleti mazeret görüyor sen cahilsin yani sen mazurlusun Allah adıyla konuştukları için Samiri'nin günümüzdeki temsilcileri diyorum ve birçok yerde çok ağır ifadeler kullanıyorum en nihayetinde de cümleyi yani şeyin e, konunun son cümlesinde şu şekilde bitiriyorum diyorum ki cehaleti özür görenler yani ee, içinde yaşadığımız bu toplumda bu toplumun cehaletini özür görenler bu işi bırakmalı. Allah'a şirk koşan, her e, ameliyat kavli ve fiili olarak Allah'a şirk koşan, her açıdan Allah'ın din, din edilmeyen toplumlara işte bunlar cahildir, bunlara hücret ikame etmemiz gerekir diyerek Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini tarif etmeyi bırakın. Gelin Allah'ın dinini öğrenin ve Müslüman olun diyorum. Şimdi bu açıklamalarımdan sonra 2002 yılında benim bu yapmış olduğum yazdan sonra şu anlaşılır değil mi? Murat Gezenler 2002-2003 yılında cehaleti özür görenler Müslüman görmüyormuş. Onlara Yahudinin, Sameri'nin günümüzdeki temsilcileri demiş. Onlara Allah'ın kitabını tahrif etmeyin demiş. Onlara Resul'ün sünnetini tahrif etmeyin demiş. 2003'te böyleydi. 2006'ya geldik İstanbul'da. Bizim Şehadet Info diye bir sitemiz var o dönemde. Eskiler bilirler çok böyle meşhur bir siteydi. Zaten Türkiye'de tevhidin altyapısının oluşması da Allah hamdolsun o site vesilesiyle olmuştu. Birçok makaleler orada tercüme edilmiş, yayınlanmıştı. Ve gerçekten tevhidin altyapısının oluşmasında 2003'te başladığımız Şehadet Info'nun çok ciddi anlamda tesir olmuştur. Evet biz bu forum sitemizde bize soru soruluyor. Ben de cevap veriyorum. Diyor ki arkadaşımız hocam diyor ben o dönemde İstanbul'a da çok gidip geliyorum. Sizin İstanbul'a gidip geldiğiniz ve zaman zaman da beraber, oturup, beraber oturduğunuz grup hakkında soracağım ben diyor. Biz bunlarla konuştuğumuzda güncel itikadi meselelerde aynı itikatta olduğumuzu anladık diyor. Bizim küfür dediğimize küfür diyorlar. Şirk dediğimize şirk diyorlar. Ben bu cemaat şu an devam ediyor ama ben bu cemaat hakkında isim vermeyeceğim. Hocalar da vefat etti. Allah subhanehu ve teala dilediği gibi muamele edecek. Hiç şüphesiz konuşmak uygun değil. Ben hala tanıyorum. Şimdi daha kötü durumdalar. Yani şimdi çok daha kötü durumdalar 2006'dan daha kötü durumdalar neyse arkadaş diyor ki hocam diyor bu insanlarla biz konuştuğumuzda güncel itikadın mesele de aynı yani aynı itikatta olduğumuza söyledik hatta bir dönem arkalarında namazda kıldık biz bunların daha sonra iş biraz da işin rengi biraz daha değişti bunlar parlamenterleri tekfir etmiyorlar çünkü diyorlar ki onların yani la ilahe illallah diyorlar Bunların davası İslam amacı şeriati getirmek ben hocayla konuşmuştum. Yani bu cemaatin hocasıyla konuşmuştum. Hocası bana demişti ki AKP'deki, AKP'deki birçok milletvekili AKP'nin iktidara yeni geldiği o dönemde e, bunların dedi milletvekilerin çoğu bizim arkadaşımız. E, ben bunları tanıyorum bunların şeriatten başka hiçbir gayeleri yok. Bunlar şeriat istiyorlar. E, Hanımlara başörtülü türbanlı. biz bunlara nasıl kafir diyeceğiz demişti o cemaatin hocalarından bir tanesi bana. Arkadaşlar ki işte biz bu cemaatle konuştuğumuz zaman parlamenterler hakkında şöyle söylüyorlar. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var ya. "Yusbihu'r raculun mu'minin ve kafiran." Kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. "Yumsii yumsii'r raculun kafiran." Kişi akşam mümin olur, sabah kafir olur. Bu hadisi deli getirerek bu milletvekilleri normalde Müslümandır. Sabah Müslüman olarak evden çıkıyorlar. Parlamento'ya gelip teşride bulundukları zaman küfre giriyorlar. Oradan çıkıp la ilahe illallah deyip namaz kıldıkları zaman ise Müslüman oluyorlar hadisini delil getirdiler. Tabi burası bizimle ilgili, bizim konumuzla ilgili değil. E, toplum hakkında ise şunu söylediler. İçinde yaşadığımız toplum iştihaden şirke girmektedir. Bu da oyatma şirkidir. Bu şirk e, hüküm olarak açıktır ama iştihadidir bundan dolayı bu toplumun cehaletini gidermeden bu şirkle bu toplumu vasıflandırmak yani onları müşrik demek doğru değildir diyorlar sizin görüşünüz bu topluluk hakkında nedir şeklinde ben de cevap olarak dedim ki bu veya buna benzer kimseler cehalete özür görüp görmemeleri veya başka mazeretler getirmeleri kimileri fehmül hücce şartı getiriyor kimisi de ikame hücce şartı getiriyor şart bitmiyor bunlar önemli değildir bizim nazarımızda tevhidin üç şartı vardır tevhidin oluşması için üç şart vardır. Birincisi Allah'a ibadet etmek. ikincisi Allah'tan gayrısına ibadet terk etmek. Üçüncüsü ise Allah'tan gayrısına ibadet edenleri tekfir edip onlardan uzaklaşmaktır. Bu kimseler cehalete özür görseler de görmeseler de ikame hücce şartı getirseler de getirmeseler de bizim için çok da önemli değildir. Zira bu kimseler küfrü ve şirki sarif olan kimseleri Herhangi bir sebepten dolayı tekfir etmedikleri için tevhidin üç şartından birisini yerine getirmemişler ve daha hiç Müslüman olmamışlardır diyorum. Bu cümlemden de ne anlaşılır arkadaşlar? 2006 yılında ben cehaleti özür gören kimseleri yine tekfir ediyorum. Devam ediyoruz. 2007 yılında bir konuşma var. Bunları arşiv.org'dan bulabilirsiniz. Biz oraya arşivlemiştik. Bu yazışmaların tamamını arşiv nokta bulabilirsiniz. Şimdi bir yazışma var orada karşılıklı <gülüyor> forum sitesinde. Hocam diyor cehaleten oyatan ve onları tekfir etmeyenlerin hükmü nedir diyor. Ben de cevap olarak diyorum ki oyatan kimse oyatmadan önce neydi? Arkadaş anlamadım hocam diyor. Diyorum ki oyatan Ahmet amca oyatmadan önce yani 3 Kasım sabahı oyatmaya gittiyse o zaman 3 Kasım 2001'de yapılmıştı seçim. 2002'de Pardon Evet 3 Kasım 2002'de yapılmıştı Ben diyorum ki 3 Kasım 2002 gününde o yatmaya giden bir amca 2 Kasım 2002 tarihinde hükmü neydi yani o yatmadan önce hükmü neydi ee, arkadaş diyor ki tabii ki Müslüman değildi. Demek ki o yatması onun ne ne yapmadı? Müşrik yapmadı. O zaten müşrikti. Müşrik olduğu için şirk fiillerinden birini işledi. Onu tekfir etmeyenlere gelince asıl konumuz burası. Onu tekfir etmeyenlere gelince bu kimse şey cehaletini mazeret görerek ve deliller Kur'an ve sünnetten deliller getirerek onu tekfir, etmeye, tekfir etmeyinlere gelince bunlar her ne getirirse getirsin. Asli müşrikleri tekfir etmedikleri için bunlar da onlar gibi müşriktir diyorum. Bu da 2007 yılında benim yazdığım Cehal şehadet müfada bir yazdı. Demek ki arkadaşlar ben 2007 yılında da e, cehaleti mazeret görmüyor ve aziri tekfir ediyormuşum günümüzdeki ifadeyle 2011 yılında mürce ile yüzleşme mürce ile yüzleşme ee, diyorlar ki hocam biz seninle aynı itikada sahibiz ancak biz toplumu tekfir etmiyoruz niçin tekfir etmiyorsunuz diyorum diyorlar ki o işte hadi bir şirktir biz bunların cehaletini gidermeden bunlara hücceti etikam etmeden biz bunlar tekfir edemeyiz. Bu kayıt şeyde var arkadaşlar. internette var. Böyle çay karıştırıyoruz. Çay kaçıkları filan sesleri geliyor. İnternette uzun zamandır vardı. Şu an var mı yok mu ben bilmiyorum. Ben de bu topluma diyorum ki bizim sizinle tek bir konuda görüş ayrılığımız yok. Bizim sizinle dinlerimiz farklı. Çünkü bizim dinimiz Allah'a ibadet etmeyi, Allah'tan karşısına ibadeti terk etmeyi ve Allah'tan karşısına ibadet edenler yani Allah'a açıkça şirk koşanlar tekfire Gerektirir. Siz bizim dinimizin temel esaslarından uzaklaştığınız için bizim sizinle akide din farkımız vardır diyorum. Biz bu grupla arkadaşlar yani 2011'de benim evime ziyarete gelen ve bu tartışmayı yaptığım grupla daha sonra 2017'de tekrar Ankara'da buluşuyoruz. 2017 yılında tekrar Ankara'da buluşuyoruz. Yine hararetli bir tartışma geçiyor ve ben oradan ayrılıyorum. Geçenlerde köye gittik bir köye gittik. Orada bir arkadaş geldi dedi ki hocam dedi beni tanıdınız mı? Dedi, Hayır tanımadım dedim. 2017 yılında Ankara'da şöyle bir tartışma olmuştu ya ben o zaman karşı taraftandım. Elhamdülillah Müslüman oldum dedi. Bakın bunlar yani bu insanlar o atmak şirktir, askere gitmek şirktir, okula çocuğu gönderilmez diyen insanlar ama toplumun tekfirine gelince bunları cehaleten mazur gören insanlar. Ben bunlarla tartıştım da oradaki oturan bir kimse bu tartışmanın neticesinde benim onları tekfir ettiğimi anlamış. Aradan zaman geçti sonra bana gelip diyor ki ben Müslüman oldum. Siz o zaman geldiniz anlatınız ben Müslüman oldum. Yani oradaki o kişi ne yapmış? Müslüman olmadığını anlamış benim konuşmamdan. 2011 evet. Arkadaşlar yıl 2013 ben Ankara'da ders yapıyorum. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyorum. O dönemde Afganistan'dan gelip ee, gelir gelmez güncel itikada dair böyle 8 saatlik 10 saatlik açıklama yapan tekfir bizim işimiz değil diyen 8 saat boyunca Allah'ın dinini din edinmeyen müşriklerin Müslüman olduğunu ispat eden çevrelere karşısında diyorum ki bunlar Allah'ın dinini savunmak için Afganistan'a gittiler döndüler tam bir müşrik savunucusu oldular bunlar Allah'tan korkmuyorlar mı bunlar İbrahim aleyhisselamın ...gök cisimlerine rububiyet verdiğini iddia ettiler. Bunlar 3-5 müşri tekfir edemem, etmemek için Musa aleyhisselamı Resulullah'a secde ettirdiler. Bunlar 3-5 kafire kafir dememek için Ayşe validemizin Allah'ın ilim sıfatından mahrum olduğunu bilgisiz olduğunu söylediler ki... ...şu an küçücük çocuklar bile Allah'ın her şeyi bildiğini bilirdir. Bunlar ne, bunlar ne kadar şeyin nasıl yüz çeviriyorlar, bunlar nasıl yüz çeviriyorlar diye böyle uzun bir konuşma ben bu konuşmadan kestiler sundum. En sonunda dedim ki gelin ilk önce sahip olduğunuz dine yani bu insanlar daha önce bizimle beraberlerdi, aynı dine tabiydik. Daha sonra işte cihada gidiyoruz ya yani Afganistan'a gittiler. Bunlar hoca insanlar ben isim vermem de bilinen insanlar Afganistan'dan döndüler tam bir müşrik savunucusu oldular. Bugün de işte 2015'te, 2016'da 2017'de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası değişti de e, yeni anayasa kabul edildi diye Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik edenleri savunmaya çalıştılar. Yani bu insanların tüm amacı Müslümanları savunmak cihada da altında Müslümanları savunmak değil de hep müşrikleri savunmak oldu. Ben bu insanlarda bu konuşmada açık bir şekilde tekfir ediyorum arkadaşlar. Hatta bizim düğünümüze geldiğinde bunlardan bu hocalardan bir tanesi yani Şaşırmıştık Yani biz kendisine Müslüman değilsin diyoruz. O bizim düğünümüze ziyarete geliyor. Gecenin bir yarısı geldi filan. Yani sizler ne kadar beni tekfir etseniz de aramızda bir hukuk vardır. Ben düğünüze iştirak etmek istemiştim dedi. Kendisi de anlamış. Demek ki 2012-2013 yıllarda da ben cehaleti özür görenlere tekfir ediyormuşum. Hocam ne anlatmak istiyorum diyeceksiniz. Geleceğim inşallah. Yıl 2018 tekfir kimlerin işidir diye bir soru soruluyor bana. Tekfir ikiye ayrılır diyorum ben. Birisi asli kâfirlerin tekfiri, diğeri ise muhtelif olan konular ki tekfir. Asli kâfirlerin büyük şirk ile Allah'a şirk koşan müşriklerin, Yahudilerin hırsiyaların tekfiri dinin aslıdır. Bunları tekfir etmeyen dinin aslını bozduğu için hiç Müslüman olmamıştır diyorum yıl 2018. Yani ne demek? Siz cehaleten bir müşri Müslüman görürseniz daha hiç Müslüman olmamışsınız demektir. Cehaleten bir Yahudi'yi Müslüman görmekle, cehaleten bir Mecusi'yi Müslüman görmekle, cehaleten bir ateş peresti Müslüman görmekle, cehaleten bir oyatanı Müslüman görmek arasında hiç fark yoktur. Onu Müslüman gören asli kâfirleri e, tekfir etmediği için kâfir olduğundan dolayı tevhidi gerçekleştirmemiştir. O yatanlarda tekfir etmeyen tevhidini gerçekleştirmemiştir diyorum. Bu konuşmamdan da benim anlaşılacağı üzere arkadaşlar. 2018'de de ben cehaleti özür görenleri tekfir ediyorum. Azir'i tekfir ediyorum. Yine 2018 yılında tekfir dinin aslından mıdır diye soruluyor bana. Ben burada 2017 yılında biraz sonra değineceğim Ebu Yunus El Vadavi'ye cevap veriyorum. 2018 yılında kendisi diyor ki ben ona reddiye verdim. Bana hiç cevap vermedi. Ben ona pardon 2017 yılında olması lazım. Mart ayında o bana reddiye vermiş. Haziran ayında da ben ona cevap verdim. Benim ne dediğimi hiç anlamadan uzun uzun bana reddiye çekmiş. Boşuna kürek çekmiş diyorum. Ee, benim ne dediğimi anlasaydı iyiydi diyorum Ve arkasından diyorum ki tekfir ikiye ayrılır Tekfir denildiğinde hangisinin kastedildiği önemlidir Ben tekfir sizin işiniz değildir Tekfirden uzak durun Siz kimseyi tekfir etmeyin ee, Tekfir zor bir iştir Eğer yanlış tekfir olursa bu size döner diyorsa Burada kastettiğim İslam'ı sabit bir kimsenin tekfiridir Eğer bir kimseye Müslüman dediysek Bir kimseye Müslüman dediysek Biz ne yapacağız? Bunun tekfirini en son çareye bırakacağız. En son çare artık yani bu kimse asli aslen Müslümansa yani Allah'a iman etmiş, taakutu inkar etmiş ve büyük şirkten beri olmuş, müşriklerden de beri olmuş ise biz bu kimsenin tekfirini ne yapacağız? En sona bırakacağız bu bir. Şayet ben tekfir dinin kendisidir, tekfir mutlaka edeceksin, tekfir etmeksindin oluşmaz diyorsa Diyorsan benim kastettiğim şudur asli kâfirlerin asli müşriklerin tekfiri dininin kendisidir dedikten sonra hemen arkasından diyorum ki büyük şirk sahibini tekfir etmek bizzat dininin kendisidir. Büyük şirk sahibine herhangi bir sebepten dolayı parantez açıyorum hüccetikamesi, fehmül hücce veya cehalet özrü gibi herhangi bir sebepten dolayı tekfir etmeyenler de asli müşrikleri tekfir etmedikleri için daha hiç Müslüman olmamışlardır diyorum. Şimdi cehalet özrü kitabından bazı şeyler var. Diyorum ki bu cehaleti özür görenler kâfirlerin küfürlerini gizliyorlar. Kur'an ve sünneti tahrif ediyorlar. Tağutlar ve onların dostlarının küfrünü yamalıyorlar. Bunlar ehli kitap gibi kelimeler tahrif ediyorlar. Ee, dini tamamen dinin hükümlerini sırtlarının arkasına atmışlar. Hak yoldan çıkmış akidelerini bulandırmışlardır diyorum. Ondan sonra yine çok çok eskiye gidiyoruz arkadaşlar şimdi çok eskiye gidiyoruz. 95. Ben 21 yaşındayım. Bizim cemaatte bir seviyeden bir seviyeye geçmek için bir tez hazırlamanız lazımdı. O tezi cemaate sunmanız lazımdı. Seviyeyi bu şekilde bir seviyeden bir başka seviyeye geçiyordunuz. Yani mesela siz 5 numaralı seviyedeyseniz veya 7 numaralı seviyedeyseniz Arapça dersleri alıyorsunuz. İşte ona göre hocalardan alıyorsunuz. Ee, üçüncü dereceden dördüncü dereceden hocalardan ders alıyorsunuz ee, ders sayınız kısıtlı az yani yedinci seviyeden altıncı seviyeye geçmek için alanınızla ilgili bir çalışma yapmanız ve bunu tüm cemaate yani farklı farklı grupların geldiği tüm cemaate sunmanız gerekiyor ee, burada başarılı olursanız bir siz seviye atlıyorsunuz tabi diğer derslerde de başarılı olmanız gerekiyor şimdi benim de konum Tevbe suresi 31 ve Enam suresi 55. ayetinin tefsirinden yola çıkarak diyorum ki ben bugün içinde yaşadığımız toplum müşrik bir toplumdur. İslami hareket bu toplumu tekfir ederek başlamalıdır. Bakın çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Ben tevhid müdafasında da yazdım bunu. Bu cümleleri şimdi bu dönemde kimseden duyamazsınız. Elhamdülillah çok saf bir akiliye sahiptik biz o dönemlerde. 21 yaşındayım arkadaşlar bakın. Diyorum ki bütün Resuller, Tevhid ve tekfirin tebliği için gönderilmiştir. Ve burada ayetleri okuyorum. Şu Rasul gelmiş toplumunu tekfir etmiştir. Şu Rasul gelmiş toplumunu tekfir etmiştir. Rasuller sadece tevhidi tebliğ etmemiş. Tevhidden yüz çevirenler de tekfir etmişlerdir. İslami hareket buradan başlamalıdır. Konum tekfir, cehalet özürü filan değil. Konum İslami hareketin temel ilkileri tevhid ve tekfir şeklinde. Arkasından diyorum ki İslam hareket buradan başlamalıdır. Bugün İslam düşmanları yaşadığımız müşrik topluluğun alnına İslam ve Müslüman levhası yapıştırmaktadır. Bu sahte bir levhadır. Bu levhayı çıkarmak, bu levhayı çıkarmak, bunun arkasındaki müşrikliği ve kafirliği ortaya koymak da İslam davetçilerinin görevidir. O dönemde bu selefi denilen tayfa yeni yeni çıkmıştı. Ondan azından diyorum ki her ne kadar... Diğer müşriklerden ayırmadığımız ve bize birçok enin çok benzeyen cehalet özürcüler böyle bir ifade kullanmışım. Cehalet özürcüler bu toplumun alnına ve üstüne Allah'ın ayetleriyle Resul'ün sünnetiyle İslam kılıfını giydirmeye çalışsa da bu sahte kılıfı çıkarmak da biz davetçilerin görevidir diyorum. Demek ki 21 yaşında da cehalet özürcüler demişim onları tekfir ediyormuşum. İrca saldırılarına karşı şüphelerin giderilmesi isimli kitapta kardeşler tekfir kimlerin işidir tekfirin ne faydası vardır okuyabilirsiniz. Orada da meseleyi uzun uzun izah ediyorum. Şimdi hocam tamam anladık sen 2001'den şey 21 yaşından beri şu an 48 yaşındasın 21 yaşından öncesi de vardır mutlaka ama döküman bulamadım belge bulamadım. 27 yıldır cehaleti özür diyenler sen tekfir ediyorsun. Bu konuşma nereden çıktı? Böyle bir konuyu bize niçin açtın gelelim. Ben 2017 yılında arkadaşlar Azerbaycan'dan bana 4-5 kere veya 7-8 kere bir soru geldi. Hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletten önce müşriklere tekfir etmiş midir diye. Ben de dedim ki ben böyle bir şey duymadım. Orada 15 dakika 41 bunu da izah edeceğim. Yani burada ne demek istediğimi izah edeceğim ben o konuşmada 15 dakika bir saniye olması lazım Allah alem. bir şey yapıyorum ee, açıklama yapıyorum benim bu açıklamamın 33 saniyesinde şöyle bir cümle geçiyor diyor ki soruya gelecek olursak e, e, 33 saniyesi değil 33 saniyesi önünde daha sonra söyleyeyim ben bu cehalete özür görerek o yatanlar tekfir etmeyenlere hüccet ikam edilir hüccet ikam edilir bu mesele böyle böyle değildir denir. Eğer bunu kabul etmezlerse tekfir edilir diyorum. Burada nokta kesmişler 33 saniye. Önü de var sonu da var. Önü 15 küsur dakika sonu var. Ee, Azerbaycan'dan Ebu Yunus Elvadavi o dönemde bana reddiye sunmuş. Ben çok son haberim oldu. Ben de cevap vermiştim tabii ki. Hatta bu Emin Hoca konuştuk dedim kendisine söyle beni çok yanlış anlamış benim cehaleti özür görenleri tekfir etmemem söz konusu bile olamaz o arkadaş beni yanlış anlamış demiştim bak. O dünkü yanlış anladığıyla kalsaydı yine bir şey demezdim. Ben hala aynı şeye devam ediyor. Hala sağında solunda işte Murat Gezenler dün şöyleydi bugün böyle diye. Bir baksın bakalım yani Murat Gezenler 2001'den beri ne olduğunu açıkça ortaya koydu. Bak şimdi bundan sonra kendisi ne diyecek ben bilemiyorum. Bir kayıt yaptı benim müşrikleri tekfir etmeyen yani Azer'i tekfir etmediğimi hücret ikame etmem gerektiğini bu kayıtla 33 saniye dayanarak onu iddia etti ve beni tekfir etti. Tabii Türkiye'deki çevresi veya dinleyeni çok daha fazla olmadığı için o dönemde çok da Türkiye'de etkisi olmadı veya kısmi etkisi oldu. Daha sonra Türkiye'den İbrahim Kadban Hoca bir tartışmada benle ilgili dedi ki hayır Murat Gezenler de daha önce cehaleti özür görenleri tekfir etmezdi. Ama şimdi... Orada biraz da kaba bir ifade kullandı ama şimdi bazı bazı sebeplerden dünyevi sebeplerden veya şu sebeplerden dolayı tuttu cehaleti özür görenlere tekfir etmeye başladı dedi. Tabi Türkiye'de bu iyice yayıldı. Ee, hemen bunlar arkasından farklı farklı çevirilerden benim hakkımda işte önceki akidesi buydu sonradaki akidesi buydu. Akide beyan etmesi gerekir. İkide bir akide değiştiriyor. Günde üç akide değiştiriyor. Günde beş akide değiştiriyor diye artık önüne gelen bir şeyler yazmaya başladı. Ben hiç cevap vermedim. Yani bana çok geldi. Hatta tanıdığımız bir dostumuz whatsapp'tan gönderdi. Hocam burada böyle böyle söylüyorlar. Söylesinler ben dinlemem. Yani ben bu konuşmayı dinlemem dedim. 30 dakikama yazık değil mi dedim. Hocam Allah'tan korkmuyor musun? Adam senin kafir olduğunu söylüyor. Sen adama hiç bakmıyorsun bile dediler. Dedim her bana kafir diyene bakacak olursam benim yani namaz kılmaya vaktim kalmaz filan diye böyle reddetmiştim. Reddettiğim için o arkadaşlar da benden yüz çevirmişti. Artık bu öyle bir hale geldi ki şimdi yani YouTube kanalına millet... Daha doğrusu küfretmek, hakaret etmek, sövmek isteyenler. de bir hakkıyla değiştiren adamsın. Dün böyle söylüyordum, bugün böyle söylüyordun diye fitne yaymaya başladılar. Bundan dolayı ben arkadaşlar ee, bu açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben hiçbir zaman müşriklerin cehaletini özür görenleri mazur görmedim. Onlara hüccet ikam edilmesi gerekir demedim. Ee, onlara Fehmül şartı gerekir demedim Onların cehalet özürlerinin Giderilmesi gerekir demedim ee, Ben ancak bu açıklamayı Bana reddiye yapan işte Ebu Yunus El Vadaviye Veya bana bu e, Çamuru atan hocaya Reddiye olsun diye değil Ya da diğerlerine reddiye olsun diye değil Yani bu açıklamayı bunun için yapmadım ben Niçin çünkü bu insanlar adalet sahibi Kimseler değil bu kimseler mesela bir örnek vereyim arkadaşlar yakın bir zamanda bir ay falan oldu veya 20 gün falan oldu genç bir arkadaş diyor ki Murat Gezenler diyor 2017 senesinde bir soru soruluyor oy kullanılar tekfir etmeyenler ücretten önce mi tekfir etmemiz gerekiyor yoksa ücceden sonra mı tekfir etmemiz gerekiyor diye böyle bir soru soruluyor. Murat gezenlerde diyor ki ben 30 yıldır ilim okuyorum böyle bir soruyla karşılaşmadım. Bu konu dinin aslına bağlı bir konu olduğu için bu konuyu ilk defa duyması Murat Gezenler'in kendi eksikliğinden kaynaklanıyor. Şirk kişilerini tekfir etmeyen ne olurmuş olur? Bu kaydı basit bir kaydedir. Bu meseleyi duymaması Murat Gezenler'in kendi eksikliğidir. <gülüyor> i̇şte o oy kullanmayanları tekfir etmeler ücretten sonra tekfir edilir diyor. Bu videodan sonra Murat Gezerler'e karşı bir görüş ortaya koydu, görülmedi diyor. Şimdi bu arkadaşın söylediği her şey yalan. Yani bu arkadaşın söylediği her şey yalan. Ama ben bunun üzerinde durmak istemiyorum. Ee, bu arkadaşın söylediği her şey yalan. Çünkü bana böyle bir soru sorulmadı. Bana sorulan soru bu değil ki. Bana sorulan soru Risale'den önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birlerine kâfir dedi mi demedim. Şimdi bu arkadaş biraz şahsiyet sahibi ise, böyle zerre miktar kendisinde şahsiyet kırıntıları varsa, insani vasıflara böyle yani temel insani vasıflar vardır ya onlara sahipse, kendisine insan denilebilecek kadar, zerre kadar bir vası varsa, bana herhangi bir seyir kitabından, herhangi bir hadis kitabından, herhangi bir tefsir kitabından, herhangi bir kaynaktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletten önce herhangi birine kâfir dediğini göstersin. Şunu göstermesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan uzak durdu tamam mı? onu biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlardan uzak durdu. Hanifler de onlardan uzak durdu ama onları tekfir etti onlara kâfir dediğini göstersin ondan sonra konuşsun. Benim bana sorulan soru bu değil. Mesela diyor ki bu arkadaş işte Ebu Yunus Hoca diyor bunu 2011'de açıkladı cehaletin özür olmadığını azirin kâfir olduğunu 2013'te 2015'te açıkladım. Murat Gezin'le nasıl duymaz ben 2002'de açıkladım dostum ve ben açıkladığım zaman bu arkadaş 25-30 yaşlarında bir arkadaş ben bunu açıkladığım zaman zannedersem bu arkadaş böyle bir karış boyuyla arada gezinin bir çocuktu. Bir küçümsemek için söylemiyorum. Gerçekten bu böyleydi. Yani ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım demek değil. Yani sen bana bak şu hoca 2011'de bunu is, ispat etti, izah etti diyorsan ben 21 yaşındayken tam 27 yıl önce, tam 27 yıl önce İslami hareketin en temel vasfının bu insanlar tekfir etmek olduğunu ispat etmişim, izah etmişim. Bunlar belgeleriyle internette duruyor. Ama anlatmaya çalıştığım hadise bu değil arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım hadise şu. Bu arkadaş konuşma yaptıktan sonra ben hemen mesaj yazdım. Asıl anlatacağım nokta burası. Dedim ki konuşmanızda teknik hatalar var. Bana dönerseniz sevinirim. Altına da Şehadet Yayınları'nın WhatsApp hattını yazdım. Hemen Şehadet Yayınları'nı aradım. Dedim ki birisi ararsa hocayla görüşmek istiyorum diye mutlaka bana dönüş yapın. Kimse aramadı. Kimse aramadı. Düşünüyor yani yorumu onaylamadılar bile yorumda gayet de ben biliyorsunuz nezaket ehli birisiyim yorumda gayet nezaketliydi alt tarafta böyle bana küfreden veya diğer hocalara küfreden hakaret eden saldıran ee, salyalar akıtırcasına kelimeler kullanan insanların yorumları onaylanmıştı ama mesela benim yorumum onaylanmadı gibi dönüşte yapılmadı ne anlarsınız yani bir insan size diyor ki benim hakkında konuşuyorsun konuşmanda teknik hatalar var düzeltmek istiyorum diyor. Dönüş bile yapmıyorsunuz. Yani korkmasına gerek yoktu. Ben bir şey yapmam. Zaten telefonun ucundan da bir şey yapamam. Yani telefondan telefona da bir şey yapacak durumda değilim. Ee, sadece bak bunlar yanlış diye izah edecektim. Arama gereği bile duymadın. Niçin duymadı biliyor musunuz? Çünkü amaç Hakk'a isabet etmek değil ki. Amaç çamur atmaktı. Bu çevrenin tamamının amacı Hakk'a isabet etmek değil. Çamur atmaktı. Çamur yani. Kimileri kendi üzerlerinde bu çamur var. İşte Murat Gezenler de bizim gibi düşünüyor. Diyebilmek için çamur attılar. Kimileri de hasedinden veya başka sebeplerden dolayı çamur attılar. Amaç ıslah olsaydı ben buradayım telefonla sorabilirlerdi bana. Mesela sen böyle böyle söylüyorsun bu ne demek diye sorabilirlerdi. Yani Türkiye'nin en kolay ulaşılabilen kişilerinden bir tanesiyim. Yani Google'a Murat Gezinler'e nasıl ulaşabilirim deseniz 50 tane yönerge çıkar size. Herhangi bir videonun altına Murat Hocam ben size ulaşmak istiyorum dediğiniz zaman ben zaten size ulaşıyorum. Videoları okuyorum ulaşıyorum. Yani eğer Hakk'a isabet etmek isteselerdi amaç ihlas ve takva olsaydı bana ulaşırlardı bu bir. İkincisi amaç ihlas ve takvi olsaydı benim 33 saniyemle benim hakkımda hükmetmezlerdi. Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Sadece 33 saniye ile cehalet özür diye kitap yazan insanı cehalet özür görüyor. Azerin cehaletini özür görüyor diye tekfir etmekten hiç mi Allah'tan korkmadınız? Cehalet özür konusunda onlarca bakın benim şurada söylediğim arkadaşlar. Benim burada söylediğim sadece özet emin olun cehalet özürü tekfir konusundaki yazdıklarım söylediklerim konuşmalarımı toplayalım. 2 cilt kitap çıkar. 33 saniyeyi aldınız her şeyi arkayanıza çevirdiniz. Tıpkı ehli kitap gibi müteşabihle amel ettiniz. Çünkü kalbiniz zehir, zehirle dolu hastalıkla dolu. Ehli zehirsiniz siz. Ee, ve sonuçta bugün. Ee, böyle bir çamur benim üzerimde kaldı. Ben bundan dolayı sizleri yani bu kesimi Allah'a havale ettim. Kıyamet gününde ben bütün belgelerimle Allah'ın huzuruna çıkacağım. Ya Rabbi diyeceğim bunlar bana böyle böyle bir iftira attılar. Bende olmayan bir akileyi sen daha iyi biliyorsun. Bende olmayan bir akileyi bana isnat ettiler. Sonra kimisi beni tekfir etti. Kimisi işte o da bizim gibi bu akidedir dedi. Ben defalarca böyle olmadığını izah etmeme rağmen bundan da tövbe etmediler diye Allah'a bu insanlara ne yapacağım? Şikayet edeceğim. Tabii konu Allah'a havale edildiği için artık bundan sonra bu cehaleti ben özür görüyor muyum? Görmüyorum. Bu insanlarla hiçbir tartışmaya ben girmeyeceğim. cehalet özür hakkında yine konuşuruz. Azir hakkında konuşuruz. Şunu konuşuruz. Bunları konuşuruz. Ama ben cehaleti özür görüyor muyum? Görmüyorum. Hiç girmeyeceğim. Çünkü bu benim nazarımda ve bizim dostlarımız nazarında 20 yıldır, 25 yıldır bizi tanıyan dostlarımızın nazarında bedihi apaçık bir meseledir. Ben bu insanlara kıyamet gününde Allah'a şikayet edeceğim. Ben bu konuda onların zulmüne uğramış birisiyim. Ben mazlumum. Onların salih amellerine kıyamet gününde talip olacağım. Peki ben bu videoyu niçin yaptım arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Şimdi Konya'nın birçok yerini, Türkiye'nin birçok yerini geziyorum ve gittiğim yerde iki kesim bana bu soruyu getiriyor. Birincisi ee, samimi ihlas sahibi ve soruyor hocam böyle böyle bir görüş var yani siz daha önce Azir'i tekfir etmiyordunuz sonra İzmir'e gittikten sonra tekfir etmeye başladınız bu Aris'le tanıştıktan sonra tekfir etmeye başladınız böyle bir görüş var bu e, görüş hakkında ne diyorsunuz diye böyle soru soruluyor bundan dolayı bu soru sorulduğu zaman ben bunu bu şey yapacağım en son Gebze'de soruldu değil mi Gebze'de bir arkadaş en arkasında da oturan arkadaş bu soruyu sordu bize Diğer de hocam biz sizin akidenizi bu noktadaki akidenizi biliyoruz ama ee, bize diyorlar ki bir yerde bu tekfir aslı mıdır değil midir meselesi açıldığı zaman bize diyorlar ki işte Murat Gezenler de böyleydi o halde 2017'den 2018'den önce onu tekfir ediyor musunuz etmiyor musunuz diye. Ben bu kesim içinde ee, bu videoyu yaptım. 2001'den daha doğrusu 2000 evet dergiyle beraber 2000 2003'ten itibaren bu konuda hakkındaki görüşlerimi ortaya koydum ben Peki arkadaşlar ben ne demek istiyorum bu bana isnat edilen bu konuşmada onu da söyleyeyim Şimdi cehalet özrü meselesine girmeyin diyor. Cehalet özrü meselesi usulül fıkın bir meselesidir. Cehalet özrü itikadi bir mesele değildir. Usulül fıkıdaki tıpkı ikrah hali gibi, sefihlik gibi, sefihlik gibi, bunaklık gibi meselelerden bir meseledir. Cehalet özrü meselesi üç ayrı parametre içerisinde tartışılan bir meseledir. Cahil kimdir? Cahil olunan konu nedir? Cahil olunan ortam neresidir? Bu üç parametrenin değişmesiyle, Hükmü değişen bir konudur. Bu üç parametrede onlarca farklı farklı e, değişim göstereceği için cehalet özrü konusunda yüzlerce alimden binlerce kavil görebilirsiniz. Bundan dolayı buraya hiç girmeyin. Azir cehalet özrü gören tekfir edilir mi edilmez mi buna hiç girmeyin. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Peki neye girin? Cehaleti özür gören kimse aslında Müslüman mıdır değil midir ona bakın. Mesela bir insan azir yani azir dediğimiz kişi. Zeyd cehaleti özür görüyor. Zeyd'e bakıyoruz. Bir Allah'a ibadet ediyor mu ediyor? Allah'tan karşısına ibadeti terk etmiş mi etmiş. Allah'tan karşısına ibadeti terk etmeyen. Yani müşrikleri tekfir ediyor mu? Zeyd tekfir ediyor. Bütün müşrikleri tekfir ediyor. Müşrikleri kesin tekfir ediyor. Hocam cehalete özür görüyor. Bir Müslümanın bilmeden söylediği bir sözden dolayı, bilmeden yaptığı bir meselenin dolayı hafif meseledeki cehaletine özür görüyor. Zeyd'i tekfir edebilir miyiz? Edemeyiz. Tamam mı? Zeyd'i tekfir etmemiz veya etmememiz meselesinin cehalet özürüyle ilgisi yok. Zeyd tevhide tamamlamış. Geldik Amr'a. Amr Allah'a iman ediyor. ibadet ediyor. Büyük şirki terk etmiş ama müşrikleri tekfir etmiyor. Zeyd cehaleti mazeret görse ne Görmesene sen Zeyd'i Cehaleti özür görüyor diye tekfir edersen Bir başkası çıkar Hayır ben cehalet özür görmüyorum ama ikame lücce şartı getiriyorum der Ona cevap verken bir başkası çıkar Fehmi lücce şartı getiriyorum der Yani bu iş bitmez bu bir İkincisi bakın arkadaşlar iki tane kitap Bakın tam iki tane kitap Birisi 680 sayfa Birisi 472 sayfa her ikisinin de İbni Hasan, İbni Kayım, İbni Teymiye, Kahtani, Muhammed İmam Muhammed, Şatibi, Taberi, ee, Şahveliyullah Tihlevi, başka Bukhari, Ebu Davut, ee, Muhammed İbni Abdülvuhab, İbni Arabi, kaynakları bu. Aynı kaynaklar bir başka yazarda kullanmış. Tahavi, Seyyid Kutup, Seraksi, Suyuti, İbn Recep, İbni Teymiye, Muhammed İbni Abdülvuhab. İki yazarda Aynı kaynaklardan Aynı alimlerin kavillerini kullanarak Birisi bizim gibi cehalet kesinlikle Özür değildir bir kimse Cahil de olsa şirk işlerse Müşriktir bunu ispat ediyor Diğeri aynı kaynaklarla Aynı konularla aynı kavillerle Hayır diyor cehalet Özürdür cahili tekfir eden Aşırıdır diyor kitabın ismi de dinde ölçülü Olmak bakın görüyor musunuz Bu böyle bir mesele sizin şimdi ee, Bizim Bizim Yeni çocukların söylediği gibi icma vardır cehalet kesinlikle özür değildir bu konuda icma nakledilmiştir filan bunlar hikaye bunlar safsata arkadaşlar bunlar safsata yani ben size öyle kaviller getiririm ki beyniniz dur yani öyle kaviller getiririm ki beyniniz dur ama bu kavil kim için söylenmiştir hani dedi ki üç parametresi vardır hangi cahil için söylenmiştir? Hangi cehalet özrü için söylenmiştir? Hangi ortam söylenmiştir? İşte bunu bilmek gerekir. İbn-i diyor ki bir kimsenin söylediği sözler Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden getirdiğini inkar etmek manasında olsa bile bu kimseye hüccet ikam etmeden kendisi tekfir edilmez diyor. Çünkü umumi tekfir muayyen tekfiri gerektirmez diyor. Bunu söyleyen i̇bn Teymiye. Hadi bakalım 33 saniyeden dolayı beni tekfir edenler İbn-i Teymi hakkında samimilerse İbn-i Teymi de tekfir etsinler. Diyecekler ki İbn-i Teymi'nin başka sözleri var. Vallahi benim cehalet-i özür konusundaki sözlerim İbn-i Teymi'nin sözlerinden çok daha açık ve çok daha sarihtir. Ha, benim demeye çalıştığım hadise budur arkadaşlar. cehalet özür meselesine girmeyin. Ben o 15 dakika 45 41 saniyelik konuşmada da bunu defalarca söylüyorum. Bu meseleyi söylüyorum. Ve diyorum ki bak o 30 saniye önce böyle bir Müslüman yoktur bak. 30 saniyeden önce bunu söylüyorum biliyor musunuz? Böyle bir Müslüman yoktur. Ben böyle bir Müslüman tanımıyorum diyorum. Yani bir kimse hem müşrin cehaletini özür görecek hem de Müslüman olacak. Böyle bir şey var mı? Müşrin cehal, müşrin cehaletini özür görüp ona Müslüman demesi zaten tevhidini bozar. Ama diyelim ki müşriklere müşrik diyen, Müslümana Müslüman diyen bir Müslüman var. Ama cehalet özür görüyorsa böyle birisi yok. Böyle birisi Müslüman olamaz ama diyelim ki varsa bizim kaydemiz bellidir. Eğer bir kimse Müslümansa kendisinden ne sadır olursa olsun biz onunla tekfirin şartları oluşmadan, tekfirin engelleri kalkmadan biz ne yapamayız onu tekfir etmeyiz. Demeye çalıştım hadise budur. Allah Subhanahu ve Teala bu konuda iftira atanlara da tövbe nasip etsin. İnşallah onlar tövbe ederlerse ben onlara hakkımı helal etmiyorum. Ama onlar tövbe ederlerse, tövbelerini de apaçık bir şekilde beyan edip helallik dilerlerse ben hiç kimsenin benim yüzümden kendisine ateş dokunmasını istemiyorum. Ee, kendilerine hakkımı helal edeceğimi de beyan ediyorum diyorum. Söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra kim benim cehalet özrü, cehaleti özür gördüğümü iddia ederse bu videoyu kendisine atabiliriz inşallah. Velhamdülillah rabbil Alemin.